Allahu bilahe min shaitan ar-rajim. Bismillahi l-Rahman l-Rahim. Alhamdulillah Rabbi al-ameen. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve safdehi ejmâ'în. Rabbi ve وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَفُوا قَوْلِي رَبِّ زِتْنِي عِلْمًا وَفَهْمًا وَأَلْحَقْنِي bu haftaki konumuz İslam dininin İlme, ilim talebine ve ilim talebesine, ilim adamına vermiş olduğu önemle ilgili olacaktır. Ve aynı zamanda ilmin kendisine vermiş olduğu önem ile ilgili olacaktır. Yüce Rabbimiz cümlemizi ilim yolunda muvaffak eylesin ilmi talep edenlerden ve ilmi en güzel şekilde tahsil edenlerden ve en güzel şekilde yaşamaya çalışanlardan olmayı nasip eylesin. Değerli müminler Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisi şerifinde ilmin Allah'ın nuru olduğundan bahseder. İlim Allah'ın nurudur. Allah'ın nuru onu talep eden, onu isteyen onu kesbetmeye çalışan mümine layıktır. Ona verilir. Allah'ın nuru yani ilim yani doğrular, iyilikler, hak olan şeyler, Allah'ın razı olduğu ameller, fiiller, inançlar, düşünceler. Bunların hepsine birden ilim diyoruz. Bu ilim, asi olan insanı sevmez. Kendisini sevmeyeni hiç sevmez. Kendisini istemeyeni hiç istemez. İlim öyle bir kıymetli, Varlıktır ki onu talep etmek için ömrünüzü verirsiniz de o size sadece yarısını verir. Hepsini vermez. Onu talep etmeyene ilmin uzaktan yakından alaka duyması onda kalması mümkün değildir. O yüzden nice insanlar vardır. Allah'ın nurunun özeti olan Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişlerdir. Ancak yaşamadıkları için unutmuşlardır. Bu ezberlerini, hıfızlarını unutmuşlardır. İlim talep ettikleri dönemde Allah'ın emrine itaat ettikleri o günleri arar hale gelmişlerdir. Çünkü ilmi unuttukça amelden de uzaklaşmışlardır. Amelden de uzaklaşınca takvadan, şuurdan uzaklaşmışlardır. Dolayısıyla ortaya az çok ilmi olan, daha önce tahsil etmiş olduğu ilmi unutmuş, ameli unutmuş, Yaşantıyı unutmuş, takvayı unutmuş, özüyle sözü bir olmayan, bildiklerini amel sahasına dökmeyen bir insan örneği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu tür insanların ortaya çıkması, yani bu adam alimdir, ilim sahibidir denilen ve bu kisvede toplum içerisinde dolaşan, bu vasfıyla, bu sıfatıyla toplum içerisinde dolaşan, yaşayan insanların ilimleriyle amil olmadıklarından dolayı topluma çok kötü bir örneklik teşkil etmektedirler. Toplum her zaman önderlerle kaimdir. Toplum örneklerle kaimdir. İyi örnekleri alır, onları taklit eder, onlar gibi yapmaya çalışır. Bir toplumun iyi örnekleri bozulduysa artık o toplum bozulmaya yüz tutar. O yüzden değerli müminler, iyi olanların iyi olmaları zaruridir. İlmi olanların ilimlerini yaşamaları zaruri bir, bir olaydır. Dini bir görevdir. Toplumsal bir görevdir. insani bir görevdir. Hiçbir alim talep etmiş olduğu ilme ihanet edercesine haydut bir yaşantıyı kendisine benimseyemez. Böyle bir hakkı yoktur. Toplumun örnekleri olan alimler ilimleriyle amin İlimleriyle amel eden takvalı insanlar olmak zorundalar. En azından toplumun baktığı, gördüğü, örnek aldığı alanlarda en azından kötü bir örneklik teşkil etmemek açısından hareketlerine dikkat etmelidirler. Sözlerine dikkat etmelidirler. Davranışlarına, kılık kıyafetlerine, ahlaki ölçülere dikkat etmek zorundadırlar. Çünkü bu tür insanların günahları sadece kendilerini ilgilendirmez. Topluma örnek olmayan namzet olmuş insanların her hareketleri toplumu etkiler. İyi yönde veya kötü yönde. Dolayısıyla alimin günahı görünen günahı ceza olarak ona katmerli gelir. Kötü örnek olduğundan dolayı onu örnek alan insanların onun yapmış olduğu hatayı tekerrür ettiklerinden dolayı tekrar etmelerinden dolayı alimlerin hatalarının cezası katmerli gelir. Kat kat gelir. Buna dikkat etmek lazım. Baştan da söylemiş olduğumuz gibi Allah'ın nuru olan ilim isyankar kulda Asi kulda, onun kıymetini bilmeyen, onu yaşamak istemeyen, bu konuda tembellik gösteren, rehavet gösteren insanda durmaz. O yüzden İmam Şavi, Şafii diyor ki, hoca hocasına tabi büyük bir alim İmam Şafii, büyük bir alim, ezberi de güçlü, ilmi de güçlü takvası da güçlü. Maşallah örnek bir insan etrafını aydınlatan bir güneş gibi. Diğer alimlerimiz gibi o da böyle. Ancak hocası vekiya diyor ki ben hıfzımdan şikayet ediyorum diyor. Zayıf. Hıfzım zayıf benim diyor. Hocam diyor bana bir şey tavsiye et de ezberim hıfzım güçlü olsun. Bu kadar aslında bize göre hıfzı çok Yüksek bir insan. Diyor ki Şekautu veki'an an su-i hifzi fe erşedeni ila terkil ma'ası ve kâle innel ilme nurun ve nurullahi la testekirru fil Hocam veki'e gittim, hıfzımın zayıflığından şikayet ettim. Bana dedi ki, günahları terk et, ilaç olarak. Günahları terk et. Bil ki Allah'ın ilmi nurdur. Allah'ın nuru günahkar da durmayı sevmez. Uçar gider. Uçar gider. O yüzden nice hafızlar var, hafızlıklarını unutmuşturlar. Nice kitap devrenler var, o kitapların muhteviyatını, ilmini unutmuşlardır. Neden? Yaşamadıkları için. Neden? İşlevsel bir özellik katmadıkları için. Zamanında talep edildi, kitaplar ezberlendi, metinler ezberlendi, unutuldu. Hayat başka, ilim başka, hayat başka yerde, ilim başka yerde olduğundan dolayı insanlar günaha düştüler. Günaha düşen insanlar da Allah'ın ilmi, Allah'ın nuru asla asla kalmak istemez. Ürkek devenin insandan kaçtığı gibi kaçar ilim. Onu yaşamayan da, onu hayatına tatbik etmeyen, onu anlatmayan insanda ilim asla istikrar bulmaz, karar etmez. Değerli kardeşlerim. Bütün peygamberlerin görevi Allah'ın nurunu insanlara iletmektir. Allah'ın nuru olan bu ilmi insanlara iletmek, bu ilimle insanları aydınlatmaktır. Helallerle, haramlarla insanları aydınlatmak insanları doğruya sevk etmek yanlıştan uzaklaştırmak bütün peygamberler bu vesileyle bu sebeple gelmişlerdir peygamberlerin valisleri olan bütün alimler aynı görev ile görevlidirler yine bütün ilim sahibi insanlar bunların hepsi bildiklerini Çevrelerine, ailelerine, toplumlarına, arkadaşlarına anlatmakla mükelleftir. Hiçbir zaman dini anlatmak yegane bir peygamberin veya bir alimin veya bir davetçinin veya zamanımıza indirgersek bir müftünün veya vaizin veya imamın görevi değildir sadece. Bütün müminler dinlerini Anlatmakla mükelleftirler. Bütün müminler gözleri önünde cereyan eden bir hatayı düzeltmekle mükelleftirler. Bütün müminler Allah'a isyan olan yerde bu isyanı, bu günahı, bu yanlışlığı eliyle düzeltmekle mükelleftirler. Eğer buna güçleri yetmezse Dilleriyle düzeltmekle Mükelleftirler Eğer dilleriyle de buna Güçleri yetmezse Kalpleriyle bunu düzeltmekle Yani o mekandan Uzaklaşıp O isyanı o ortamı Allah'ın razı olmayacağı O fiili o ortamı Protosto ederek Terk ederek Bu işin Yanlışlığını Yanlışlığını orada bulunanlara bu şekilde aksettirmekle mükelleftirler. Allah'a isyan olan bir yerde bir Müslüman oturamaz, orada rahat edemez. Bir yerde içki alimi var. Haram. Orada oturup da masada nasıl içiliyor, nasıl eğleniliyor bakamazsın. Orayı terk etmen lazım. Terk etmemiz lazım. Protosto etmemiz lazım. Çünkü günaha rıza günahtır. Günahı hoş görmek günahtır. Günahı hoş görmek insanı küfre kadar götürür. Günahı hoş görmeyeceksin. Günah olan yerden uzaklaşacaksın. Örneğin başka örnekler de verelim. Bir yerde Allah'ın yasak kıldığı peygamberin yasak kıldığı çalgı aletleriyle kadın kız karışık oynanmaktadır. Düğün merasimi veya başka bir şey. Ben Müslümanım. Ben Allah'ın emrine itaat ederim. Ben bu günaha ortak olmam. Ben bu günaha seyirci kalmam diyen her Müslüman oradan ayrılmakta mükelleftir. O onun samimiyetinin, dindarlığının, doğruluğunun göstergesidir. Allah'ın razı olacağı, fi olacağı fiilleri istemesinin bir göstergesidir. Cenneti istemesinin bir göstergesidir. Şeytanın emirlerine boyun bükmüş, şeytanın vesveselerine kanarak o tür günahları işleyen insanlarla beraber haşrolmamak istemesinin bir göstergesidir. Her Müslüman bu göstergeyi göstermesi lazım. Her Müslüman Allah'a isyan edilen yerden uzaklaşması lazım veya orada eliyle diliyle düzeltmesi gereken mümkün olan bir şey varsa bunu düzeltmesi lazım. Aksi takdirde bunu yapamıyorsa o olay mahallinden Uzaklaşması lazım. Çünkü Allah'ın gazabının ne zaman geleceğini biz kestiremeyiz. Öyle günahlar vardır ki, öyle çirkin günahlar vardır ki toplumda bir veya iki kişi bu günahı işler ama bütün toplum o insanların yapmış olduğu o hatadan dolayı cezalandırılabilir. Bütün toplum. Neden? Çünkü emri bil maruf ve nehy-i münker görevi yapılmamıştır. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak görevi yapılmamıştır. Toplumun bütün fertleri mesuldür, suçludur ve bu suçlarının karşılığı olarak topyekün, helak edilme durumu vardı. Tarihte birçok şehrin helak edildiğini biliyorsunuz. Çoluk çocuk demeden birçok şehir batmıştır, helak olmuştur. Bunun sebebi nedir değerli kardeşlerim? Günahlardır. Günahlar sebebiyle bu olmuştur. Evet. Allah'ın nuru olan ilmin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Yine Kur'an-ı Kerim'in canlı örneği olan Kur'an-ı Kerim'i bize en iyi şekilde anlatan hayatıyla bunu Yaşantısıyla, sözleriyle, fiilleriyle bunu gösteren Peygamberimizin sünneti de bu ilmin ikinci önemli kaynağıdır. Birinci önemli kaynağı Kur'an-ı Kerim. ikinci önemli kaynağı sünnet dediğimiz Peygamberimizin sözleri, fiilleri, takrirleri, tavsiyeleridir. Bizler Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'i yani Allah'ın nurunun özeti olan Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamak için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, yaşantısına bakmamız lazım. Maalesef sünnetten uzak, hadisten uzak, peygamberimizin yaşantısından uzak, peygamberimizin sahabesinin yaşantısından uzak bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e mana vermeye çalışan, Kur'an-ı Kerim'i tevin etmeye çalışan insanlar hiçbir zaman eksik olmamıştır. Ve bir takım kelime oyunlarıyla, bir takım mantık oyunlarıyla, bir takım edebiyat oyunlarıyla Kur'an-ı Kerim'in manasını çarpıtma yoluna gitmişlerdir. Bu insanlara karşı dikkatli olmak lazım. Her kim Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın arzu ettiği şekilde anlamak isterse Kur'an'ı sünnetten ayıramaz. Sünneti Kur'an'ın bir şerhi olarak, bir tefsiri olarak, bir açıklayıcısı olarak görür. Maalesef günümüzde bazı insanlar türedi, bize Kur'an yeter, sünnet bizi fazla ilgilendirmez diyen sözüm ona Müslümanlar ortaya çıktı. Bunlar kesinlikle yanlış yoldadır. Allah'ın peygamberinin sözlerini reddetmek küfürdür. Allah'ın peygamberinin sünnetini göz ardı etmek ve o şekilde İslam'ı ben yaşarım demek sapkınlıktır, tapıtmaktır. O yüzden dini Bize vaaz eden Vaaz eden Bize dini gösteren peygamberimizin Sözleri Fiilleri yaşantısı Bizim için ölçüdür Ölçü olmalıdır Ve doğru ölçü budur Değerli kardeşlerim Kulların hem dünyada Hem de ahiretteki Kurtuluşları ancak Doğru ilimle mümkündür. Bilgi her türlü hurafe ve bidatlerden arındırmalı, arındırılmalıdır. Allah'ın dinine günümüzde ta öteden beri birçok yeni şey girmiş. Bazıları hadis uydurmuşlar. Bazıları bir takım yeni, yeni anlayışlar ileri sürmüşler. Bidatler diyoruz biz bunlara hurafeler diyoruz. Dine bidatler, hurafeler koymuşlar, katmışlar. Bunlardan uzak durmak lazım. Bugün toplumumuzun aydın geçinen kesimi birçok bidadı, hurafeyi dinden zannederek dinden soğuyor. Mesela adam gidiyor din adına bir ağaca çaput bağlıyor, direk tutuyor. Aydın bir insan o insanın bu ilkelliğini görüyor. Diyor ki bu ağaca yani şöyle kırmızı, mavi, yeşil, sarı renkte bir şerit, bir kumaş parçası bağlamakla insanın arzusu, dilediği şey nasıl yerine gelir? İşte bu dindarlar böyle bağnaz, böyle akılsız, böyle beyinsiz insanlardır diye dine saldırıyorlar. E kardeşim zaten bu din değil ki. Baştan anlaşalım yani bir ağaca çaput bağlamak din değil ki bir kabrin etrafında tavaf etmek din değil ki bir ölüden yardım istemek din değil ki ki bunları siz dine mal edip dine küfür ediyorsunuz öyle insanlar var kardeşim bu tür insanlar öncelikle saf dini arı dini Allah'ın indirmiş olduğu dini Kur'an'dan ve sünnetten Peygamberimizin sözlerinden, fiillerinden öğrenmeleri lazım. Ondan sonra bu tür şeyler olsun. Yani İslam'a sonradan mal edilmiş, insanların arasına bidatler olarak, hurafe inançları olarak girmiş insan şeylere. Sen İslam diye, din diye sarılırsan, aydın insanlar, okumuş insanlar, bilgili insanlar, mantıklı insanlar... Dinden soğuk. Niye? Derler ki böyle bir din yok. Böyle bir dini ben istemiyorum. Neymiş yani? Ne akıl var bunda ne mantık var kardeşim. Ve bu insanlar tabi bu yaptıklarıyla doğru yapıyorlar. Evet bu hurafeler din değildir. Bu bidatler din değildir. Dinin özünü, hakikatini anlamak için Kur'an'a müracaat etmek lazım. Peygamberimizin sünnetine müracaat etmek lazım. Kur'an'dan ve sünnetten delili olmayan hiçbir şey dinden sayılmaz. İnsanların uyduruşlarıdır. Hristiyanlardan, Hinduslardan, Budistlerden, Şamanlardan, Zerdüşlerden birçok batıl inanç kalmış aramızda zannediyoruz ki bu Müslümanlıktır. Yok öyle bir şey. Müslümanlıkla alakası yok çaput bağlamanın, dilek tutmanın, havuzlara bozuk para atırıp dilek tutmanın, mezarlar etrafında tavaf etmenin, ölülerden yardım istemenin, hiçbir şekilde dinle bağlantısı yok gerçek dinler. Bunlar tamamen eski, batıl dinlerden kalmış anlayışlardır, örflerdir. İslam'la alakası yoktur. Bazı milletler İslam'a girmekle birlikte Eski törelerini, eski inançlarını külli yiyen bırakamamışlardır. İşte o çaput bağlamalar, o suya para atmalar, dilek tutmalar, ev isteyenin iki taşı üst üste koyması, üç katlı istiyorsa üç taşı üst üste koyması vesaire. Bütün bu batıl inançlar ilimsizliğin bir ürünüdür. Eski batıl törelerin geleneklerin, örflerin, anlayışların batıl dinlerin günümüze kadar kalmış uzantılarıdır. Kur'an'da yok böyle bir şey. İslam'da yok böyle bir şey kardeşim. Hangi aydın insan olursa olsun gelsin, tartılsın, tartışsın bizimle. Dinimizde en ufak bir mantıksızlık, en ufak bir yanlışlık bulamaz. Hakiki dinde. Bir tezat, bir çelişki bulamaz. Dinleri bozulmuş insanların dinde tezatlar var. Çelişkiler var. Aya Yorgi kilisesi var. Bir adada şurada. Kiliseye insanlar giderken bir makara ip çözerek gidiyorlar. O makarayı çözerek o kiliseye tepeden, dağın tepesi, eteğinden tepesine kadar Gidiyorlar. Herkes aynı şekilde oraya ip seriyor. İp sererken dilek tutuyor. Bunlar Hristiyan. Ve evlenmek isteyenler iki taşı üst üste koyuyor. El isteyenler iki taşı üst üste koyuyor. Dilek tutuyor. Oraya çaputlar bağlıyorlar. Oraya bilmem e, kiliseye bozuk para atıyorlar. Bunların hepsi Hristiyanlarda var. Müslümanlarda ne işi var bu tür şeylerin ya? Müslümanlar neden aynısını yapıyorlar? Bugün birçok yerde ben ki kilisesine giden Müslümanlar gördüm. Aynı şekilde Hristiyanlar ne yapıyorsa alıyor oradan tezgah tar var orada. Makara bobin, ip satıyor oradan. Para kazanıyor. Alıyor, veriyor parasını. ipi bağlıyor oraya. Söke söke artık gidiyor kiliseye kadar. İsraf yanlış bir şey. Ne alakası var? Ne alakası var? Bir Müslümanın bir Hristiyanla onun batıl inancını, örfünü, anlayışını yaşarken orada tatbik etmiş olduğu o ritüelleri bir Müslümanın tatbik etmesi. Ne alaka yani? Bu nasıl bir Müslümanlık? Allah'ın emri değil. Peygamberin emri değil. Zaten bu israf, zaten bu batıl bir şey. Zaten bunu akıl da almaz, ilim de almaz, mantık da almaz. Ama maalesef Birçok televizyon kanalı da örftür, ritüeldir, gelenektir diye bunları kameraya alıp belgesel yapıyor, halka gösteriyorlar. İşte böyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Ya kardeşim sen nasıl televizyon kanalısın ya? Bunlar batıldır diyeceksin. Çıkaracaksın or oraya, oraya Diyanet'in hocasını. Konuşturacaksın. Diyeceksin ki, hocam bak burada böyle böyle böyle fiiller yapılıyor. Ne dersiniz? Var mı bunların hakkı yeri dinimizde? Hoca da konuşacak, diyecek ki aşağıya ya Bunlar yok. Bunlar uydurma şeyler. Ama böyle yapması gerekirken öfmüş adetmiş, bilmem neymiş diye belgesel yapıyor, gösteriyor. E bunları izleyen çocuklarımız, gençlerimiz hakkı, batıldan nasıl ayıracak? Din olarak bunları algılayacak. Halbuki bunları algılaya algılaya en sonunda diyecek ki ya bu din dedikleri şey nedir biliyor musun? Angaryadır. Angarya. Neymiş efendim? Makaradan ip çözeceksin. Neymiş efendim? Ev yapmak istiyorsun. İki taşı üste koyacaksın. Üç katlı istiyorsun. Üç, üç katlı istiyorsan üç taş üste koyacaksın. Ya bin dedikleri şey bu kadar mantıksızlıksa, bu kadar bilinsizlikse, bu kadar ilimsizlikse ben bunda yokum arkadaş. Demeye hakkı var bu gencin ya. İnsanlarımız böyle dinsiz oluyor. Batıl anlayışları, batıl ilimleri, batıl bilimleri, batıl anlayışları, örfleri, gelenekleri, Din olarak insanlara takdim ettiğinizde bilimsel düşünen, mantıklı düşünen, pozitif düşünen, akademik düşünen insanlar dinden uzak duruyor haliyle. Neden? Böyle bir şey olamaz diyor. Böyle bir şey olamaz diyor. E bu noktada o insanın yapması gereken şey bir zahmet Kur'an'ı açıp dinin hakikatini öğrenmek veya dinin hakikatini bilen bir hocadan dinin hakikatini öğrenmek. Yoksa öyle dinden uzaklaşmak değil haşa. Evet değerli kardeşlerim. Kurtuluş için Kur'an'a, sünnete, sağlam sünnete, sahih sünnete sarılmamız lazım. Batıl inançlardan, hurafelerden, yanlış anlayışlardan, eski batıl dinlerin günümüze kadar gelmiş uzantılarından, yanlış örflerden, adetlerden, geleneklerden, anlayışlardan uzak durmamız lazım. Din hakikatini yaşamak lazım. Dünyada kurtuluş istiyorsak bu. Ahirette de kurtuluş istiyorsak çare budur. Gerçek bir tevhid inancına bağlanmadıkça tevhidi şeksiz, şüphesiz bir şekilde algılamadıktan sonra dünyada ve ahirette Kurtuluşa ermemiz söz konusu değil. Mümkün değil değerli kardeşlerim. En önemli bilgi bir insanın kendisini bilmesidir. Bir insan kendisini bilecek. Hani Yunus diyor ya sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İnsan kendisini bilecek. İnsanın kendisini bilmesi demek ne demek değerli kardeşlerim? İnsanın kendisini bilmesi demek, kul olduğunu, Allah'ın kölesi olduğunu, Allah'ın kulu olduğunu, Allah'ın onun sahibi olduğunu bilmesi demek. Allah'ın emrine amade olduğunu, Allah'ın yardımına, rızkına muhtaç olduğunu sürekli anması demek, bunun farkında olması demek. Bunun farkında olmayan insan kendisini bilmez, kendini bilmeyen insan diğer çevresini de bilmez. Annesini bilmez, babasını bilmez Tanımaz, toplumunu bilmez Saygısını yitirir Dolayısıyla Burada kişi Kimdir, nereden gelmiştir Kim tarafından yaratılmıştır Nereye gidiyor, bu dünyanın için Gönderildi, görevi nedir Dönüş neredir, dönüş olduktan sonra Neler olacak, bu dünya nedir Bu ahiret nedir, dünya hayatı Nedir, ahiret hayatı nedir İnsan nedir, şeytan Nedir, melek nedir Peygamber nedir? Allah! Allah'ın isimleri, sıfatları nasıldır? Bunları bilmek kişinin en evla bilmesi gereken ilimdir. Bunları bilmeden bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Doğru bir hedefe doğru yönelmesi mümkün değildir. Bunları çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Gel oğlum düşün bakalım seninle bir saniye bir dakika düşüneceğiz. Oğlum sen kimsin, kızım sen kimsin, seni kim yarattı, nereden geldin, nereye gidiyorsun, görevin ne, dünya nedir, ahiret nedir, ölüm nedir, hayat nedir, doğum nedir? Sen bunları hiç düşündün mü evladım? Şu kainat kitabını okudun mu? Şu semayı okudun mu? Şu yıldızlara her gün bakıyorsun geceleri. Bu yıldızları okudun mu sen? Nedir bunlar ne? Kimin gücüyle, kudretiyle bunlar ayakta? Havada asılı duruyorlar. Şu kainat kimin gücüyle kontrol ediliyor. Hayatına devam ediyor. Bunları hiç düşündün mü? Diye çocuklarımıza, torunlarımıza sorgulamamız lazım. Öğretmemiz lazım. Onları düşünmeye sevk etmemiz lazım. Düşünmek insanın kontrol mekanizması bu düşünce mekanizmasıdır. Akıl, fikir Mantık, düşünce, bunları çalıştırmak lazım. Maalesef bugün insanın sahip olduğu, sahip olduğu bu mekanizmalar güzel bir şekilde, verimli bir şekilde çalıştırılmadığı için ve sadece ve sadece değerli müminler dünyevi ihtiyaçları karşılamak için çalışıldığı ve hatırlatıldığı için, çalıştırıldığı için. ...insanlarımızın ahirete yönelik bir hazırlıklarının olmadığını veya zayıf olduğunu, bu konuda eksik olduklarını görüyoruz. Değerli kardeşlerim, ezana beş dakika kaldı. Bu süre içerisinde diğer camilerimiz mikrofonlarını, şey haberlerlerini kapatıyorlar. Ezan okununca otomatik kesiliyor. O yüzden bizim iki tane duyurumuz var. O iki tane duyuru yaptıktan sonra yine ezanın bitimine kadar sohbetimize devam edeceğiz. Ancak öncelikle o iki duyuruyu yapmak istiyoruz. Değerli kardeşlerim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın umre kayıtları 21.11. 2014 Cuma günü başlamıştır. Yani bugün itibariyle başlamıştır. Bu e, kayıtlarını yaptırmak isteyen, umreye gitmek isteyen kardeşlerimizin yani bulunmuş oldukları, bağlı olmuş oldukları Müftülüklere müracaatları e, kendilerinden e, rica edilir. İkinci bir, he, ücretlerle ilgili ve diğer bilgiler müftülükte sizlere takdim edilecek değerli kardeşlerim. İkinci bir duyurumuz, yine 2011-2014 tarihinde, bugün yani, Cuma namazına mütakip, diyor, tüm Türkiye genelinde, Türkiye Diyanet Vakfı'nca, İnşaatı devam ettirilmekte olan Öğrenci yurtları inşaatları için Yardım toplanacaktır Bu iki konuda Bilgilerinize arz ederim Allah yapacak olduğunuz yardımları Kabul eylesin Yapacak olduğunuz umreleri de İnşallah şimdiden kabul eylesin Değerli kardeşlerim Bu ilanı yaptıktan sonra sohbetimize Kaldığımız yerden Devam etmek istiyoruz Aziz müminler Dedik ki Kur'an ilmin merkezidir. İlmin özüdür. Allah'ın nurunun özüdür dedik. Yalnız Kur'an'ı anlama konusunda, yaşama konusunda bizim problemlerimiz var. Şimdi Kur'an kurslarımız var. Yaygın olarak bu Kur'an kurslarında çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Veya yaşlı insanlar da geliyor. Kur'an-ı Kerim'in Nazmı celilini okumak demek Kur'an'ı öğrenmek demek değildir. Evet ben Kur'an-ı Kerim'i öğrendim, okuyorum dediğin zaman ben Kur'an'ı bildim, öğrendim diyemezsin. Neden? Çünkü sen e, Arap değilsin, manasını bilmiyorsun. Sadece bir Arap nasıl okuyor, onun o şekilde okunuşunu, yani harflerin sese dönüşmüş şeklini telaffuz ediyorsun. Sana herhangi bir mesaj gelmiyor. Herhangi bir şey öğrenmiyorsun. O zaman burada ne var? Bir eksiklik var. Biz bunu nasıl telafi edeceğiz? Nasıl telafi edeceğiz? Kur'an-ı Kerim'in hem nazmını öğreneceğiz, Arapçasından okumasını öğreneceğiz. Aynı şekilde bunu mealinden ve tefsirinden yüce Rabbimiz burada ne buyuruyor? Hangi emri buyuruyor? Neden sakındırıyor? Neyi müjdeliyor? Neye davet ediyor? Bunun manası ne? Mantığı ne? Bunun hükmü ne? Bunun sebebi ne? Bunları bilmemiz lazım. Bugün birçok hafız var. Hafız Kur'an-ı Kerim'in neresinden istersen okuyor. Maşallah. Ama bu hafızların büyük bir eksikliği var. Nedir? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ne demek hafız efendi diye sorsan bilmiyor. Manasını bilmiyor. E şimdi sen hafızsın ama şu ayetin manasını bilmiyorsun. Ve sen nice hafızsın derler insana. Bu Kur'an-ı Kerim sana ne verdi? sen manasını bilmediğin bir metni ezberledin ama bunu manasını anlayacak şekilde Arapça ilmiyle tamamlamadın ya tek kanada olan kuş uçar mı? uçmaz eksik kaldı eksik kaldı ne oluyor? bakıyorsun o hafızı, hafız Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'den uzak bir hayat yaşıyor Sigara, içki, her türlü şey var. Hafız. Ya Hafız neden böyle yapıyorsun sen Kur'an ezber? Ya ezberledik ama manasını anlayamadık. Allah neyi söylüyor? Bunu anlayamadık. Değerli kardeşim saflarımızı sık tutalım. Arkadan cemaat geliyor. Ee, geri gidiyorlar. Boşluklarımızı dolduralım. <gülüyor> Kur'an'ın mesajını Kur'an'ın mesajını önde yer var. Kur'an'ın mesajını algılayabilmek için Kur'an-ı Kerim'in hıfzını bir maal, tefsir çalışmasıyla, bir Arapça çalışmasıyla perçinlemedikten sonra Kur'an'ın mesajını nesillerimize, çocuklarımıza ulaştırmış sayılmayız. Bu Kur'an kurslarında şimdi çocuklar yaz tatilinde Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Hocalarımızdan ricamız, cemaatimizden ricamız, onlar da aynı şeyi teklif etsinler. Çocuklara bir ayet öğrettiğimiz zaman, evladım çocuğum bak şu ayeti sen okudun, bunun manası şudur, burada Allah'ın emri şudur, burada Allah'ın yasakladığı şey şudur, burada yapmamız gereken şey şudur demesi lazım. Kur'an-ı Kerim inerken böyle indi değerli kardeşlerim, böyle yapıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine gelen ayetleri Cibril vasıtasıyla kendisine gelen ayetleri sahabeye anlatırdı. Ve orada Allah'ın bizden ne istediğini anlatırdı. Ayetin ne manaya geldiğini, hangi sebepten dolayı indiğini, neyi istediğini anlatırdı. Ve sahabede diyor ki biz inen ayetlerden herhangi birini ezberleyip aramızda kıtacını tartışmasını Yapmadan, malini, tefsirini yapmadan, hakkında en ayrıntılı bilgilere ulaşmadan diğer ayete geçmezdik diyor. Diğer ayete geçmezdik. O ayeti illaki anlayacağız, hükmünü araştıracağız. Peygamberimize soracağız, ondan sonra diğer ayete geçeceğiz. E şimdi aynı müessese devam ediyor. Aynı şeyi yapmamız lazım. Hafız, 3 sene hıfzediyor Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin manasını bilmiyor. Bu çok büyük bir eksiklik. Öğrendiği her ayetin manasını da ona öğretmek durumundayız. Ki o ondan bir şey alsın. Bu konuda bir şey daha söyleyeyim. Yani hocalarımızda da hata var. E ne? Hatim indiriyor parayla. Yasin okuyor parayla. Mezarlıkta iki ihlas okuyacak, Fatih okuyacak parayla. Bir... Merasim yapacak parayla. Bir e, kardeşimizin düğünü oluyor, nikah olacak. Bir nikah doğası yapacak parayla. Ya cemaate alıştırmış hocaları paraya. Vermeyin kardeşim ya. Bu işler parayla olacak işler değil. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim, dua, bu hatim, bunlar parayla olacak işler değil değerli kardeşlerim. Bunlar ibadettir. ibadetler parayla ölçülmez. O yüzden böyle işlerden uzak durmamız lazım. E, bu böyle algılandığı için zaten Kur'an-ı Kerim'i attık bir tarafa ya. Hayatımıza uzaklaştırdık. Konu çok uzar. Ancak vaktimiz yok. Herkesin işi var. Değerli kardeşlerimizin görevleri var. Memurlar var, amirler var. Cumanız mübarek olsun. Allah ilmiyle nurlanan müminlerden olmayı bize nasip eylesin. Allah dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda nasip eylesin. Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin.